Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kaz Dağlarındaki Bakır Madeni projesine karşı bir kampanya başlattı. Change.org, Kaz Dağlarını Terk Et adresindeki kampanyaya 30 bine yakın kişi imza attı. Kampanyada sözü edilen bakır madeni projesinin tam adı Halaa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği bu proje nedeniyle milyonlarca ağacın kesileceğinden, bölgenin havası ve suyunun zarar göreceğinden bahsediyor. Öte yandan 15 Temmuz'da bu projeyle ilgili yapılması planlanan halkı bilgilendirme toplantısı halkın yoğun protestoları nedeniyle yapılamadı kazdağı doğal ve kültürel varlıkları koruma derneği imza atanlara gönderdiği bilgilendirmede konuyla ilgili şu bilgilere yer verdi. Özel bir firma tarafından planlanan 3.5 milyon ağacın kesileceği ifade edilen Halila Bakır Madeni projesi için pandemiye rağmen yapılmak istenen çet toplantısı Çanakkale halkının yoğun tepkisi nedeniyle yapılamadı. Proje tamamen iptal edilene kadar da mücadelemiz sürüyor. Günler evvel Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin Çanakkale Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, İda Dayanışma Derneği, Çan Çevre Derneği ve yurttaşlarla birlikte bu toplantının pandemi nedeniyle iptalini talep etmiştik. Ancak Çanakkale Valiliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı verilen dilekçelere yanıt vermemişti. Halk sağlığı açıkça hiçe sayılmak istenmişti. Toplantı yapılacak yerde toplanan halkın iptal iptal sesleri arasında Çet dosyasını hazırlayan firmanın yapmaya çalıştığı sunumu kimse dinlemedi. Bir süre toplantıyı devam ettirmeye çalışan heyet, halkın salgın var iptal sloganları ve alkışları nedeniyle bu koşullar altında toplantı yapılamayacağı için toplantı iptal edildi açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Toplantı tutanağına halkın yoğun itirazı nedeniyle halkı bilgilendirme ve çet toplantısı yapılamamış, hiçbir bilgilendirme olmamış toplantı gerçekleştirilemedi diye yazıldı. Köylülerin tutanağın yazımı sırasında çet heyeti ve şirket yetkilileri arasındaki tartışmaya jandarma karıştı, cop, biber ve gazla müdahale etti. Halkın geri adım atmaması üzerine şirket ve çevre il müdürlüğü yetkilileri jandarma eşliğinde alanı terk etti. Bu daha başlangıç, hep birlikte bu projeyi iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz dendi İmza kampanyası Change.org Taksim et adresinde devam ediyor. Bodrum, Orta Kent'te 1 milyon metrekarelik alanın imara açılıp satılması planına karşı Bodrum 724 adlı sosyal medya ekibi tarafından bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim ya kent ya ortakent adresindeki kampanyaya 1500'ün üzerinde kişi şimdiden imza attı. Kampanyada arazilerin kamuya sorulmadan, halka sorulmadan imara açıldı. Daha sonra da özelleştirme yoluyla satışa çıkarılacağı ifade ediliyor. Bu durumun plansız büyümeye neden olacağını söyleyen Bodrum 724 ekibi, Bodrum'un kapasitesinin bunu kaldıramayacağını söylüyor. Kampanya metninin devamında şu ifadeler var. Şu an Yahşi'nin nüfusu 7 bin, planlanan arazide yapılmak istenen nüfus artışı ise 5 bin ve üzeri. Yani yeni bir Yahşi daha buraya yapılmaya çalışılıyor. Bu bakmaya kıyamadığımız alan sırf belli bir zümre zenginleşsin, belli bir zümrenin amacına hizmet etsin, belli çıkar odakları kalkınsın diye Cumhurbaşkanı kararıyla imara açılıp Satışa çıkarılıyor. Biz 7.24 Bodrum olarak bu rant projesine karşı çıkıyoruz deniyor İmza kampanyası Change.org Taksim ya kent ya ortakent adresinde. Ülker Paro cam şişirlerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi depozitolu olması için bir kampanya başlattı. Change.org Taksim depozitolu cam adresindeki kampanyada Ülker Paro şöyle diyor. Çocuklarımızın ve dünyamızın geleceği için camdan üretilmiş ambalajların geçmiş yıllarda olduğu gibi depozitolu olması gerektiğini düşünüyorum. Böylece alacağımız ürünlerde ambalaja üretim için tekrar maliyet bilmeyeceği için fiyatlar da düşecek. Dönüşüme attığımız cam ambalajlar tekrar kullanılabilir. Dönüşüme atılan cam ambalajları tekrar kullanıma kazandırmak için yapılan işlemler hem maliyetli hem de tekrar dönüştürülürken çevreye zarar veriyor, enerji kullanıyor. Ayrıca doğada atık olarak bulunan cam parçacıkları orman yangınlarına neden oluyor. Zararları önlemek elimizde. Lütfen bu konunun üstünde duralım, ülke ekonomisine katkıda bulunalım, dünyamızı koruyalım. Tüm saydığımız nedenlerle cam ambalajların depozitolu olmasını talep ediyorum, diyor İlker Paro imza kampanyası change.org.taksim depozitolu cam adresinde. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan dereler üzerinde yeni HES yapımı için çalışmalar başladı. Zilan deresine 5. HES planlanıyor. Bu planlığın iptal edilmesi için Change.org Taksim Zilan HES adresinde kampanya başlatmış Hamit Aydın. Diyor ki yanlış politikalar sonucu oluşan iklim değişikliğinin de etkisiyle doğası yeteri kadar zarar gören ülkemizin elinde kalan el değmemiş güzellikleri muhafaza edilip korunmalı. Halkın tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyen Hamit Aydın, yeni HES ve barajlarla doğanın zarar göreceğini, tarım alanlarının yok olacağını, insanların göç etmek zorunda kalacağını söylüyor. İmza kampanyası Change.org Taksim Zilan HES adresinde. Ben Uygar ismi Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle